Sevgili seyirciler, hepinizi saygıla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben, Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Değerli genç arkadaşlarımla birlikte, kıymetli talebelerimle birlikte Aziz Peygamber Aleyhisselam'ı ve onun kutlu hasabını ve bunların İslam'a yapmış oldukları hizmetleri sizlere anlatmak için elimizden geldiği kadarıyla bir çaba, bir gayret içerisinde bulunuyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir konuyu, bakalım becerebilecek miyiz, anlatmaya gayret edeceğiz. O da kim? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın en yakınındaki insan olan büyük sahabi Hz. Ebu Efendimiz'i anlatacağız. Konumuz Hz. Ebu Bekir ve hadis. Biz her programın başında yaptığımız gibi bir vatandaşı, içimizden bir vatandaşı tahtaya kaldırıp ona konumuzun özetini bir cümle halinde yazdırıyoruz. Siz de bu zat-ı muhteremin kim olduğunu bugüne kadar öğrendiniz değil mi? Öğrendiniz. Evet. Bu gözlüklü vatandaş. Kalk da biz oturalım. Evet. Hocam geçen hafta Niye söylemeden kalkıyorsunuz dedik. Fırçaya attık evet. De kalkmıyor. Paşam. Zora mı kalktı yani? Zorla tabii tabii mı? hocam evet. gözünüzün içine bakıyor. Safacığım yaz. Allah Resulü'nün en yakını olan en yakınımızdır. Bak bu tarihi bir söz. Müellim Bana mı? ait. Allah Resulü'nün en yakını en yakınımızdır. Allah Resulü kimi kendisine en yakın tutmuşsa bizim de en yakın tuttuğumuz insan elbette ki sahabe içerisinde odur. Arkadaşlar Hz. Ebu Bekir efendimizin lakabı hepinizin bildiği üzere Sıddık. Sıddık'tır. Niye? Çünkü çok samimi, çok sadık olduğu için Hz. Peygamber aleyhisselamın Yani şöyle bir ifade kullanacağım ama uygun olur mu bilmiyorum. Hani böyle yakın arkadaşlar için bir ifade kullanıyorsunuz ya Yani Hz. Ebu Bekir tam karşılamaz bu ifade. Biraz da çekiniyorum ama böyle kanka ifadesi var ya Biraz hafif kalıyor ama Hz. Peygamber aleyhisselamın en dibinde, bütün dertlerinde Hz. Peygamber e ortak olan, bütün neşeli hallerinde Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı eşlik eden çok farklı bir insandır Hz. Ebu Bekir. Ama burada cevabını bilmediğiniz bir soru soracağım size. Ee, bizi seyreden sevgili seyircilerimizin de dikkatini çeksin. Araplarda bir adet var değerli seyirciler. İnsanlar küngelenirler. Yani nedir? Bir oğul olduğu zaman ilk oğlu, bazen kızı, Çocuğu olmayan insan da yakınlarından birini veya olmayan bir insan ismini küny olarak alır. Mesela der ki, diyelim ki ilk oğlunun ismi Yusuf, Ebu Yusuf der. Veya da Muhammed, Ebu Muhammed, Ebu Ömer. Buradan anlarsınız ki onun ilk oğlunun ismi işte Yusuf'tur, Ömer'dir, rahmettir vesaire. Peki, Hz. Ebu Bekir'in Bekir diye bir oğlu yok. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i niye biz Ebu Bekir diye anıyoruz? Diye bir soru olsa tahminen ne söylersiniz? Hocam çok sallama olur aklım. Hocam evet. neyim var? <gülüyor> evet. Hani şöyle bir şey var. Hazreti Muvekkil'in durumu aynı bilmiyorum da. Mesela bir adam oğlu olmuyor ama oğlu olsa şu adı koyacaktım diyor kendini o künyeyle çağrattırıyor. Arkadaşlar Bekir... bu sorumuzun cevabı yok. Sorumuz cevabı dedi. yok. Evet. Bu sorumuzun cevabı yok. Safa. Aziz seyirciler Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e niye Ebu Bekir dendiği hususunda kaynaklarımızı yani yalnız benim bir tahminim var azizane. bunun iki sebebi olabilir iki te, e, tahmin yürüteceğim bir tanesi Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in Bekir adında bir çocuğu olmuş rahmetli olmuş olabilir kaynaklarımız yani o gençlik döneminde olan bir oğlu olduğu için bunu zikretmemiş olabilir kaynaklarımız bu bir ihtimal İkincisi de belki ilk başlarda çocuğu olmayıp böyle bir künye edinmiş olabilir. Yani oğlu Bekir diye bir oğlu olmadan, çocuğu olmadan böyle bir künye edinmiş olabilir ama her halükarda Ebu Bekir diye biz onu anıyoruz. Ama burada bir şey dikkatini çeksin. Bazı sahabiler künyeleriyle meşhur olmuşlar. Dikkat ediyor musunuz? Ebu evet. Bekir. Ebu Hurere. Ebu Talip. Ebu Derda. Ebu Ebu Talip. Zer Ebu Talip. İslam öncesi oldu ama olsun. Dolayısıyla bazı insanlar, bazı insanlar künyeleriyle daha fazla meşhur olmuşlar. Hatta şöyle bir şey olmuş. Ben size sorsam, hakikaten sorayım aklıma geldi. Hazreti Ebubekir'in adı ne mesela? Biliyor musunuz? Abdullah. He? Abdullah. 3 seçeneğiniz var. Abdülkâbe de diyorlar. Abdullah. Abdullah Abdullah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hazreti Ebubekir Efendimizin ismi Abdullah bin Ebi Kuhafe. Tamam Abdullah ismi. Ama bilmeseniz de siz yadırgamazdım niye? Şunun için. Çünkü hep Ebubekir dediğimiz için Ebubekir, Ebubekir. Yani bazen ben de düşünüyorum ismi neydi mesela? İnsan hatırlamayabilir. Bu gayet normaldir kıymetli arkadaşlar. Şimdi Hazreti Bekir ile Hazreti Peygamber Aleyhisselam arasında ilişkiye bakacak olursak şunu öncelikle söylemek isterim sizlere. Mekke küçük bir şehir. E, küçük bir şehir olunca da Yaş itibarıyla da birbirlerine yakınlar. Peygamber aleyhisselam ondan iki yaş büyük. Ama buna rağmen yakın oldukları için yaş itibarıyla birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Aynı şehrin çocukları. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam İslam'ı İslam kabul etmek için insanlar davet etmeye başlayınca Hz. Ebubekir'in esasında bir arka plan var arkadaşlar. Yani Hz. Ebubekir fıtraten temiz bir insan olduğu için Peygamber aleyhisselamın İslam öncesi yaşantısıyla peygamberin tebliğ olarak insanlara aktarmış olduğu iki bilgiyi yan yana getirince doğrudan dedi ki bu Hazreti Peygamber Allah'ın elçisidir diye kabul etti. Peki Hazreti Ebu e baktığımız zaman İslam öncesinde arkadaşlar daha sonra da devam ediyor bu faaliyetlerini ticarette kumaş ticaretiyle meşhur olan bir insan olduğunu biz görüyoruz. Bizim kaynakların verdiği bilgiye göre Suriye ve Yemen'e seyahatler yaptığını, ticari faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Hatta Hz. Peygamber aleyhisselam hatırlarsın Tirmizi'de geçen bir rivayettir. Hz. Peygamber aleyhisselam 25 yaşında bir Şam yolculuğu var. Bu yolculukta Hz. Ebubekir peygamber aleyhisselamla birlikte aynı Kervanda yer alıyor. Ben şöyle düşünüyorum kardeşlerim. Hz. Peygamberle çok yakınlığı oluştuğu için esasında Hz. Ebubekir'in peygamber aleyhisselama yönelik müktesebatı yani onunla ilgili kanaati zirvede. Yani düşünsene bir insanı en iyi tanımak için ne gerekiyor? Yol şey. yani. Kesinlikle yolculuk gerekiyor. Hakikaten ben de bunu hayatımda teşhis ya yolculuk edelim. yapacağız, ya, ya yemek yiyeceğiz, yiyeceğiz. ya alışveriş Biz de yapacağız. Karadeniz'e gitmek istiyorsunuz hocam. Ben öyle bir şey demiyorum da o vaat ediyor benim adıma, evet. Hocam ya, ya yolculuk kesinlikle... yapacağız, ya yemek yiyeceğiz, evet. ya da ticaret yapacağız. Biz bunun hepsini Karadeniz'e giderken yapacağız hocam. Üçü de hocam. senin gündeminde, sen üçünü de yapıyorsun. Ben şimdi bir arkadaş grubuyla Kudüs'e gittim. Kudüs'e gidince dedi ki, biri şuraya gidelim, biri buraya gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Ben baktım baş edemeyeceğiz. Dedim Allah Resulü ne güzel buyurmuştur. Dedim ki Hz. Peygamber bu üç kişi sefere gidince bir imam olsun. Ben sizin imamınızım dedim. Benim dediğime uyacaksınız uymayan Allah yoluna açık etsin. Ama çok güzel bir seyahat oldu. Durum hakikaten böyledir. Şimdi Hz. Ebu Bekir Efendimiz de Peygamber Aleyhisselam çocukluğundan itibaren çok iyi tanıyan bir insandır. <gülüyor> Ama az Kardeşlerim Hz. Ebu Bekir Toplumda ağırlığı olan bir insan, bunu lütfen unutmayın, Hazreti Ebu Bekir'in İslam'ı kabul etmesiyle birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselam'da Hz. Ebu Bekir'de olduğu gibi bir rahatlama oluyor. Yani bir insan olarak şunu söyleyeyim size, yanlış anlamayacağınızı farz ederek, yani toplumda çok ağırlığı olmayan bir insanın İslam'ı kabul etmesiyle Hz. Peygamber'de oluşan sevinç ile Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer gibi bir insanın İslam'ı kabul etmesiyle oluşan sevinç, insani boyut itibariyle aynı değil. Düşünsene bir Hazreti Ömer Müslüman olmuş, bir Hazreti Ebubekir Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da ister istemez bir ferahlama durumu kesinlikle söz konusu olmaktadır. Ve onun vasıtasıyla bizim kaynakların verdiği bilgiye göre Hazreti Ebubekir toplumun önderilerinden biri olduğu için yani onun yaptıklarını, davranışlarını kendilerine rehber ölçü alan insanlar var. Hazreti Ebubekir'in İslam'a girmesiyle pek çok insan da onun vesilesiyle İslam'ı kabul etmiş Peygamber Efendimiz de bu yüzden seviniyoruz, daha fazla seviniyoruz. tabii Tabi. Ama bu bize bir şey gösteriyor kardeşim. Her zaman hal kalin önünde olması gerekir. Son Hazreti Ebubekir'in bir özelliği daha var. O da nedir? Peygamber A.S. yolculuk olarak hicrette niye hocam onu düşündü? Asiyerciler buradan anlayabilirsiniz esasında. Mesela hani bazı Müslümanlar Hazreti Bekir'e işte ne yapıyorlar? Özellikle Şii kardeşlerimiz yükleniyorlar ama bir düşünmesi lazım insanı ya. Hazreti Peygamber Aleyhisselam yolculuk için niye hocam başkasını tercih etmedi? Ya, ha? Hazreti Ebubekir'e çok güveniyordu çünkü. Başka bir, yani bir şeyler var ortada. Yani niye mesela onunla gitmek istiyordu falanca sahabesini beraberinde götürmüyor? Hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de "Sen hafız, ben de üçte bir hafız." Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet-i kerime var. Hazreti Ebubekir'e işaret ediyor. Değil mi? Evet. Bu ne kadar büyük bir şereftir ya. Ne kadar büyük bir şereftir. İdhuma filgar iz fil id yakulu li sahibihi لَا تَخْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَى فَيَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتُ عَلَيْهُ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ lem terawha. Allah bu kitabında, bu ayet-i kerimesinde, aziz kardeşlerim, arkadaşına, Hz. Peygamber'in, sen hiç sakın mahzun olma, sakın üzülme, Allah bizimle beraberdir. Ve Allah'ın ikisi üzerine de bir sekinet, rahatlama, huzuru indirdiğini, ayet-i kerime burada belirtiyor. Burada belirtmiş olduğu, anmış olduğu insan kim? Bubekir. Hocam Bubekir. hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Allah'ın tezkiyesinden, Allah'ın övmesinden, kitabında ona bir payı açmasından daha büyük bir şeref olabilir mi ya? Olamaz. Şimdi ben bu yüzden diyorum ki sen Allah'ın kitabında övmüş olduğu, bakın Allah'ın kitabında övmüş olduğu, Hazreti Peygamber arkadaşı olarak tanımlamış olduğu bir insana karşı bakışın esasını Allah belirliyor. Sana düşen Allah'ın kitabına ayetine tabi olmaktır. Hatta bakın bizim... Aziz kardeşlerim, bizim tabakat kitapları var, ravilerle, ricalle ilgili kitaplar var. Buralarda verildiği verilen bilgiye göre, Hz. Peygamber aleyhisselam devlet işlerinde, idare işlerde her zaman için Hazreti Ebubekir yanındaysa yani Medine'de ise mutlak surette Hazreti Ebubekirle. Bakın, istişare herkesle yapıyor Hazreti Peygamber, ama istişarede öncelemiş oldu, birinci halkaya oturtmuş oldu. İnsan her zaman Hazreti, Hazreti Ebu Ebubekirdir. Hatta bizim bir kısım klasik kitaplarda Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın onunla sürekli istişare etmesinden dolayı Hz. Ebubekir'e bir sıfat takmışlar. Çok hoşuma gider. Peygamber Aleyhisselam'ın veziri. Hı. Çok hoştur yani. Bu bir şey tanımlıyor esasında. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaki Hz. Ebubekir Efendimiz'in konumu. Başka bir şey daha var. Hz. Peygamber Aleyhisselam zaman zaman mesela onlara yönelik sevgisini belirtiyor. Rahmetli eşi Hatice Validemizi ayrı bir yere koyarak söylüyorum bunu. Onun Peygamber Aleyhisselam'ın gönlündeki yeri çok farklı. Hiçbir şey onu dolduramaz. Ama Peygamber Aleyhisselam, etrafındaki insanlardan konuştuğu zaman, bayanlardan en çok Hz. Ayşe validemizi olan muhabbetinden, erkeklerden de Hazreti Ebu Bekir olan sevgisinden bahsederken, bir de çok ilginç bir şey diyor, Rufai diyor ki Hz. Peygamber Aleyhisselam, bu Hazreti Ebu Bekir'in konumunu da gösterir. Allah diyor, insanlara yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını dünyada verebilir. Ama Hazreti Ebubekir'in alacağı karşılığı ahirettedir diyor. Hocam bu çok önemli bir şeydir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Resulullah'ın Hazreti Ebubekir Efendimizi gönül dünyasında oturtmuş olduğu yeri göstermesi açısından bizim için çok manidardır. Buyur. Hocam eee Hazreti Ayşe validemiz biz, Hazreti Ayşe validemizin babası Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh'ın kızını Hazreti Peygamberimiz e, Peygamber Efendimize vermesi de aslında aralarındaki samimiyete delil niteli değil midir yani? Çok hoş bir hususa değindin, Abdülbaki. Bu tabi insan hani birine kız verdiği zaman dünür oluyor ondan bildiğiniz gibi. Sen mesela evlisin. İçinizde başka var mı evli? Yok hocam. Hep bekarlarla bir aradayız, evet. Siz varsınız hocam. Beni ne sayıyorsun ben tabi ki. Evet, şimdi Az kardeşim dünür olmak elbette ki bir yakınlığı oluşturuyor ama Hz. Peygamber Aleyhisselam'la ikisi arasında zaten o eskiye dayanan muhabbet, kardeşlik hukuku zirve yapıyor Hz. Ayşe validemizle ile birlikte. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey oluyor. Hz. Ayşe validemizle evlendikten sonra Hz. Ebubekir'in Hz. Peygamber evine gidiş gelişleri çok artıyor. Evet. Buna lütfen dikkat etsin seyircilerimiz. Yani esasında bir berekete vesile oluyor. Bu güzel insanın esasında bir insan gözüyle baktığımız zaman arkadaşlar, Ebu Bekir gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan Peygamber Aleyhisselam yanında bulunması büyük bir nimettir. Hazreti Ebu Bekir için de Hazreti Peygamber büyük bir nimettir. O yüzden bu evlilik her açıdan neresine bakarsanız bakalım, büyük bir berekete sebebiyet vermiştir. Ben iyi ki diyorum, iyi ki bir program yapmayı düşünüyorum Hazreti Ayşe validemizle ilgili. İyi ki Hazreti Ayşe gibi süper zeki, hocam aziz kardeşlerim süper zeki bir insan, unutmayan bir insan, hafıza çok güçlü. Muhakebesi çok iyi, Kur'an'ı hadisi çok iyi bilen bir insan, İyi ki Hz. Peygamber aleyhisselam o evliliği yapmış. Hz. Ebubekir buna vesile olmuş, Peygamber aleyhisselam onaylanmış, evlilik gerçekleşmiş ki Hz. Peygamber aleyhisselamdan sonra Hz. Aişe Validemiz, Resulullah'ın hayatı yaptıkları, ettikleri, yaşadıkları emirleri, yasakları noktasında çok büyük bir bilgiyle bizi bilgilendirmiştir. Hz. Aişe Validemiz çok dehşet bir nimet olmuştur ümmeti Muhammed için. O yüzden Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i de burada bir hayırla yad etmiş olan, tabi çok mutlaki bir insan yani Hz. Peygamber aleyhisselam Hz. Ebu Bekir yanına almasının e, pek çok sebebi var. İşte dediğimiz gibi çocukluktan küçüklükten itibaren tanışmalar, bunun yanında da Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in kalbinin çok temiz bir insan olması, fıtratının çok nezih olmasından kaynaklı. Hatırlarsınız şöyle bir olay var hepiniz bilirsiniz. Hz. Ebu Bekir bir gün Medine'de yürüyor. Hanzal adlı bir sabiye rastlıyor. Duydunuz mu? Bakayım duymuş gibi mi bakıyorsunuz? Evet hocam. Eee sonra? Duyduk hocam. Sonra? Bilmiyorum. <gülüyor> Nesini duydun o zaman? Hocam e, Kudüs meselelerinde... Değil değil, de... değil değil değil değil. Hayır o değil o olmadığını ha. biliyorum. Bak aslında biliyorum Hanzalayı. Tamam. Oradan biliyorum Hanzalayı. Yok benim anlatacağım farklı bir şey. Kudüs meseleleriyle... Hazreti Tevbuk'un meseleleri var mı senin Hanzala. anlatacağın olayın içerisinde? Yok. Yok. Evet. Şimdi Hazreti Ebubekir anlatınca hatırlayacaksınız Başka ama hemen hocam. Hocam, hocam biz bunu biliyorduk diyeceksiniz. Aziz seyirciler Hazreti Ebubekir bir gün Medine'de yürüyor. Hanzal adlı bir sahabeye rastlıyor ama Hanzala'nın beti benzi atmış. Biz diyor münafıs diyor ya. Biz tam bir münafız diyor. Hazreti Ebubekir şok oluyor çünkü Hanzala çok yakından tanımış olduğu samimi bir Müslüman. Niye ediyor biz münafız diyorsun? Yahu diyor, Ebubekir diyor, biz Hz. Peygamber'in yanına gidiyoruz. Peygamberimiz anlatıyor bize dinden, imandan, işte ahiretten, kulluktan bahsediyor. O kadar bir güzel hale geliyoruz ki ama çıktıktan sonra dünya işlerine, aile işlerine, tarlaya, bağ, bahçeye daldıktan sonra tamamen değişiyoruz. Oradaki tavrımızı sonrasında devam ettiremiyoruz. Bizim bu halimiz tam bir münafık hali diyor. Hz. Ebubekir Efendimiz'e diyor ki, ya o dediğin hali hepimizde var. Yani sadece sende değil, hepimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanında olduğumuz gibi olmuyoruz. Dışarıda işlerimizde söz konusu olduğu zaman, meşgul olduğu zaman bizde zayıflıyor o yönümüz biraz diyor. Bunun üzerine ne yapalım? Gidelim Hazreti Peygamber'e. Gidiyorlar Hazreti Peygamber'e anlatıyor durumu Hanzal'a. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki onlara, esasında bizim için de güzel bir ölçüdür bu az seyirciler. Diyor ki Hanzal'a diyor, insan diyor her zaman aynı olmaz diyor. Bazen öyle olur, bazen böyle olur. Şayet diyor senin öyle dediğin gibi olmuş olsaydın yani 24 saat hep aynı derecede böyle. Aynı level'da harika zirvede bir konumda olmuş olsaydın o zaman diyor Hazreti Peygamber melekler kanatlarını sizin ayaklarınızın altına sererdi. Öyle bir durumunuz söz konusu olurdu. Dolayısıyla bu halinizi kabullenin diye rahatlatıyor Hazreti Peygamber. Ölçüyü koymuş oluyor. Yeter ki İslam'ın çizmiş olduğu çizginin dışına ulaşmadan, taşmadan güzel bir hayat sürmeye gayret et olan biten şey budur. Hazreti Peygamber'ese rahat atıyor. Ama sonuçta Hazreti Ebubekir Efendimiz hayatı bizim için özellikle tasavvuf kitaplarına baktığı zaman on dünyaya ehmiyet vermeyen, kulluğu öncelen bir yapısı olması itibarıyla onu bizim önümüze rehber ve önder olarak koyduklarını görüyoruz. Aziz seyirciler, Hz. Ömer'in bir başka meziyeti daha var. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın onun yakında bulundurmasının sebeplerinden de bir tanesi. Hz. Ebu Bekir çok ufuk sahibi bir insandır. Ufuk sahibi. Bakınız, Hudeybiye anlaşması olacağı zaman, Hudeybiye anlaşması olacağı zaman, Hz. Ömer, tabiatından kaynaklanan ve Oradaki maddelerin ne getireceğini sonuçları itibariyle o anda muhakeme edemediğinden dolayı sert bir şekilde Hudeybi anlaşmasını hatırlayın. Ne yapıyor? Karşı çıkıyor Hazreti Ömer. Onu ikna eden insan Hazreti Ebubekir. Çok ilginçtir. Bununla ilgili bir sure iniyor Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi iniyor, değil mi? Evet. Yani anlaşma yapılıyor, anlaşmadan sonra Fetih Suresi iniyor. Bismillah. İnna fatahnâ leke fetham mubin lenyefir aleike Allah mâ taqaddame min zenbika ve mâ ta'ahhara ve yutimmu ni'metahu Şimdi bu ilginç bir şey. Hazreti Ebubekir Efendimizle şimdi Hz. Ömer'i karşılaştırdığımız zaman ikisi de büyük bir insan ama Hazreti Ebubekir'in ferasetinin Hz. Ömer'den çok daha fazla üstün olmuş olduğunu daha önde olduğunu görüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhisselam onun yakında tutmasının sebeplerinden bir tanesi elbette ki budur. Şimdi bakınız Hz. Ebu Bekir o bir anlaşmasının neler getireceğini öngörüyor esasında. Hatırlarsınız Hz. Ömer Efendimiz de daha sonra yaptığı, yani o aceleciliğin pek uygun şık olmadığını fark ediyor. Çünkü o bir anlaşması sonuçları itibarıyla kimin lehine? Bizim lehimiz oluyor. Müslümanların lehine. Hazreti Peygamber büyük insan ya arkadaşlar evet. Böyle bir e, durumu. Bir de hatırlayın, bir iki örnek daha vereceğim size Hz. Ebu ile ilgili. Hz. Peygamber Aleyhisselam vefat edince belki de insanlar esas Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın o ağır halini görüyorlardı. O, yani sıhhatini kaybolduğunu, zayıfladığını görüyordu insanlar. Ama vefat edince insanlar bir şok geçirdi Hz. Ömer dahil insanlar bunu böyle biraz benimsemekte, esasında vefat ettiğini kabullendi Hz. Ömer. Ama hani insanda bir hal olur arkadaşlar, değerli kardeşlerim, hadi seyirciler hani kabul edersin bir şey ama onu dinlendirmek zor gelir. Hazreti Ömer de peygamber selam vefat etti. Elbette ki gördü. Yani koca insan bilmez mi? Bilir. Ama bunu dinlendirmekte çok zorlandığını, kabullenmekte zorlanmış olduğunu görüyoruz. İşte Hazreti Ebubekir'in büyüklüğü orada. Hazreti Ebubekir ne yapıyor? Geliyor, insanlara konuşma yapıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vefat etmiş olduğunu söylüyor. Sonra bir üç, üçüncü örnek daha zikrettiğim Hazreti Ebubekir Efendimizin feraseti ile ilgili büyük insan olduğunu hiç başka örneğe gerek yok sadece bu örnek üzerinden de anlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim kimi zamanda cem edildi? Hz. Ebubekir. Niye? O dönemde Cem edildi ne demek? İlk önce buna bir cahperin daha asyericilerimiz anlattı. Toplandı yani hocam. Evet. E, toplandı. Nedir bu? Bir mushaf haline getirildi. 2 kapak arası. kapak arasında. Evet. Iki kapak arasında evet, ben bir... Niye bunu yaptı mesela Hz. Bekir? Hocam, hocam... birçok sebebi var. Birisi de eee Yemame Savaşı'nda e, hafızların şehit edilmesi. Ee, yine bir bölgede e, iki Müslüman grup arasında e, bazı tartışmaların çıkması gibi sebepler var. Şimdi Hazreti Ebü Bekir o dediğin hocam bakıyor Hazreti Ebü Bekir savaşlarda biliyorsun Hazreti Ebü Bekir zamanında birazdan anlatabileceğiz inşallah zaman kalırsa baya bir savaşlar oluyor İsyan edenler oluyor Hazreti Peygamber vefat edince onlarla olan mücadelelerde pek çok sahih şehit oluyor. Şehit oluyor. Bunun yanında birlikte İslam coğrafyasına yayılmaya başlıyor sahabiler. Medine'den gidiyorlar. Üçüncüsü de arkadaşlar yaşlanıp vefat ediyorlar. E bunların hepsi Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan insanlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz büyük bir insan olduğu için gidişatın nereye doğru olduğunu Hazreti Ebu Bekir görüyor arkadaşlar. Görüyor ve olaya müdahil oluyor. Ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'in bize kadar gelmesi sebebidir. Şimdi bakın konuşmamızın başında arada bir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e saygıda kusur edenler. Hocam Hz. Ebu Efendimiz hiçbir hizmeti olmasa Allah bilir tabi. Ama sadece bu hizmeti büyük bir şeydir. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'in, az seyirciler, Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında bugün Musabalara okuduğumuz haliyle bizlere ulaşmasına Allah'ın vesile etmiş olduğu kulun adı kitaplarda Ebu Bekir diye geçer. Abdullah bin Ebi Kuhafe diye geçer. Dolayısıyla... Hazreti Ebubekir Efendimizin bu hizmeti her insan kendisine baksın. Dine bu derece büyük hizmet eden kaç tane insan vardır? Böyle İslam tarihini bir tarayalım. Sayıldır. Ama Hazreti Ebubekir'in hizmeti her şeyin başı üzerindedir. Çünkü bizim kaynağımız nedir? Birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah ondan razı olsun. Bu kitabın bize sağlam, sağlıklı bir şekilde gelmesine vesile olduğu için o yüzden ihtiramla, saygıda asla kusur edemeyiz. Ama diğer sahabiler de buna katkı vermişlerdir. Yani buradan şu sonuç çıkmasın, Hz. Ebubekir bu işi yaptı, maşımızın tacı. Bir Ebu Hurey de buna katkı verdi, bir Zeyd bin Sabit de buna katkı verdi, bir Enes Malik, bütün Hz. Peygamber aleyhisselamın sahabileri buna katkı verdiler. Dolayısıyla hepsinin bunda hissesi var. Hocam burada bir soru soracaktım. Ben de e, Hz. Peygamber aleyhisselam e, Medine'de olmadığı zamanlarda Hz. Ebu Bekir onun yerine namaz kıldırdığını biliyoruz. Yani burada Peygamber Efendimiz'in Hz. Ebu Bekir'e daha çok önem verdiğini görebilir miyiz? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Esasında biz bu programın başından beri Yakup, Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın Hz. Ebu Bekir'e vermiş olduğu değeri bir vesileyle dile getirmiş oluyoruz. O senin sorduğun soru da Hz. Ebu Bekir'in hem Peygamber Aleyhisselam gönlündeki yerini hem de ümmet nezdindeki yerini gösterir. Şöyle bir şey olabilir mi? Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine'nin dışına çıktığı zaman milletin sevmediği birini iman bıraktı. Bunu yapar Olamaz mı? Olamaz tabii ki. En sevdiği yani, kişiyi bırakır. Bu ne anlama geliyor? Esasında bir işaret. Hz. Peygamber demek ki Hz. Ebubekir Efendimiz'i kendisine yakın, ümmete yakın bir insan olarak görüyor. Tabii Hazreti Peygamber aleyhisselam, Hz. Ebubekir Efendimiz'in sesinin bir özelliği var yalnız. Onu söylemem lazım. Güzel sesi ve böyle işten gelen sese ne denir? Yani böyle etkileyici etkileyici, yanık. Mı? Etkileyici, yanık. Ama böyle manevi tarafı da olan evet. bir yanıklık. Buna ne denir bilmiyorum. Türkçe'de duygulu. ha duygulu. Hz. Ebu Efendimiz'in sesi hem güzel hocam hem de duygulu bir sesi var. Şimdi Hz. Peygamberimizin bir özelliği var. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Medine dışına çıktığında Peygamberimiz zaman zaman çıkıyor idi. Niye çıkıyor idi? Bazen yolculuklar, bazen de Medine civarındaki kabilelerde sorunlar oluyor. Kabile içi. Yani kabuldeki insanlar birbirleriyle dövüşüyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Problemi kendi aralarında çözemiyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam haber ediyor. Peygamber Aleyhisselam da mecburen gidip oralara müdahale oluyor. Müdahil oluyor. Şimdi gittiği zamanda namaz vakitleri girdiğinde de peygamberimizin usulü şudur aziz seyirciler. Namaz vakti girdi mi namaz kılınır. Yani peygamberimizin hayatında öyle bir şey yok. Yani öyle okun dışı işte ikinciye kadar sarkıtalım. Olabildiğince namazı zaten Hz. Peygamber aleyhisselam hadisinde geçiyor. ''Ala vaktiha ifadesi var. Namazı vaktinin başında kılmak daha faziletlidir şeklinde. Şimdi bakınız burada o soruyla ilgili Yakup. Hz. Peygamber aleyhisselam Hz. Ebu bırakıyor. Bakın bırakması iki kere oluyor. Esasında öne çıkan iki tane örnek var. Bir, Peygamber aleyhisselam vefat etmiş olduğu hastalıkta namazları kime bırakıyor? Hz. Ebu efendimiz. Burada bir insana yetmez mi? Hz. Ebu sevmek için yetmez mi? Yani Hz. Peygamber evde, hücre saadetinde uyuyor, namazları kıldırması için Hz. Ebu bıraktırıyor. Hz. Ebu Bekir de büyük bir insan ya. Şimdi Hz. Peygamber bir ara bir hafiflik hissediyor, Hatırlarsanız, Ayaklarını yere basamıyor Peygamberimiz, koluna giriyor Hz. Ali, bir sahibiyle birlikte sürükleyerek getiriyorlar. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili kitapların verdiği bilgiye göre namazda asla sağa sola böyle kafasını kaydıran bir insan değil. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam gelince onu öne doğru getiriyorlar. Tabi öyle olunca cemaat Hz. Ebu birazdan anlatacağım başka bir örnek var. Onunla uyarıyorlar. Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz anlıyor ki bir şey var namazda bir şey var. Bunun üzerine Hz. Ebubekir geri gelmek istiyor. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam ona namaz kıldırmaya devam et diyor. Hz. Peygamber aleyhisselam da oturuyor. Orada Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber Aleyhisselam'a imamlık yapıyor. Bu hakikaten çok büyük bir şereftir. Hz. Ebubekir'in Bekir'in bizim gönül dünyamızda yerini anlatmak için güzel bir örnektir ama benim esas senin sorunla ilgili anlatacağım örnek başka bir örnek. Az önce dedim ya Hz. Peygamber Medine dışına çıkıyordu. Arkadaşlar bu çıkışlarından bir tanesinde namaz vakti girince hemen ezan okunuyor, namaza duruluyor. Farza başlanıyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın işi de bitmiş oluyor. İşi bitmiş oluyor. Geliyor. Tabi cemaat namaz kılıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam gelince cemaat başlıyor ses yapmaya. ses yapmaya, Vurmaya başlıyorlar. Böyle vuruyorlar. Sesler yapıyorlar. Şöyle. Şimdi Hz. Ebu de az önce dedim ya. Öyle sağa sola bakan bir insan değil. Ama bir bakıyor ki Resulullah, Resulullah Efendimiz gelmiş. Resulullah Efendimiz gelmiş. Bu sefer yavaş yavaş. Hz. Peygamber ona işaret etse de yavaş yavaş geri geliyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a bırakıyor önünü. Hz. Ebu önüne geçiyor Hz. Peygamber, namazı kıldırıyor. Neyse, namazı bitirdikten sonra Hz. Peygamber Aleyhisselam burada işte ilk kez hükmünü belirtmiş oluyor Peygamberimiz diyor ki, öyle el çırpmak neydi diyor, onu yapmayın diyor bundan sonra. Diyor ki Peygamberimiz, et تسبیح لر رجال و تسفیق İmam, bir şey yapılması gerekiyorsa, uyarılması gerekiyorsa imamı tesbih getirerek, subhanallah ve Ay. benzeri ifadelerle uyarın. Bayanlar ise onlar çırpma ile, tasvih ile İmam Efendi'yi, İmam Hocamızı uyarabilirler diyor ve bu artık sünnet oluyor bundan sonra. Yani namazlarda hoca ile ilgili bir şey uyarmak gerektiği zaman bu şekilde Hocam, bir o yöntem Hocam et tesbihül et tesbihü rijal ve tasviku linnise diye buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Aziz kardeşlerim, çok sevdiğim Hazreti Ebu ile ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet süresi ne kadardı? İki yıl. i̇ki yıl. Sadece iki yıl ya. Tabi burada ilahi kader tecelli ediyor ama iki yıl. Ben hatta Hazreti Ebu Bekir'i şöyle benzetiyorum. Hazreti Ebu Bekir şey gibi, Kanun Sultan Süleyman gibi. Niye diyeceksin? Kanun, Kanun Sultan, Sultan Süleyman, Süleyman Hazreti Ebu gibi. O ona benziyor. Ona benzetiyorum. Ben, Teşbih olsun diye sana. Tabii o sana yaşadığı için öyle de. Ona benziyor. Şöyle. Kanun Sultan Süleyman için denir ki 45 yıl mı nedir? 46 yıl. 46 yıl. At sırtında geçmiş hayat. Yani hiç böyle oturup padişahların bir keyfini sürmemiş. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de kıymetli seyirciler at sırtında geçmiştir. Hayvan sırtında geçmiştir. 2 yılı. Niye? Niye? Hocam sürekli bir isyan var. Sürekli Heh. bir yalancı peygamber ortaya. Bir yayılım var hocam peygamber efendimizden sonra. Riddli Bunlarla olaylar. mücadele için işte ridde olayları. Evet. Heh, aziz seyirciler peygamber sen vefat edince şöyle bir olay oluyor. İki türde kitle türüyor. İki türde. Bir kısım insanlar Müslümanlık üzere kalmaya devam ediyorlar. Ama bir kısım kitle iki grup bunlar. Bir kısım kitle diyor ki biz diyorlar zekatı Muhammed'e aleyhisselama verirdik. Muhammed aleyhisselam öldü. Biz bundan sonra zekat mekat evet. vermez diyorlar. Ama burada bir devlet var, devletin başkanı var, gelire ihtiyacı var, düzene ihtiyaç var. Bu birinci zümre bunu diyor. İkinci zümre de bunlara ridde deniyor işte bu harekete. O ikinci zümrede biz Muhammed öldü aleyhisselam, İslam bitti diyorlar. İslam'dan çıkıyorlar ve büyük bir kargaşa ortaya çıkıyor. Ve bunun yanında az önce sen söyledin zannedersem, Tuleha bin Huveylit gibi arkadaşlar böyle sahte Seyleme, peygamberler ya. çıkıyor. Müseyleme gibi insanlar çıkıyor. Bunlar peygamberlik iddiasında bulunuyorlar. Tabi Hazreti Ebubekir Hz. peygamber efendimizden sonra çok büyük bir karmaşa içerisinde buluyor kendisini. O yüzden Hazreti Ebubekir'e ben o açıdan biraz yani üzülüyorum. Yani öyle bilge bir insanın Esen Hazreti Ebubekir o bilgelikle ümmetin önünde çok daha güzel bir ufuk açıcı bir rol üstlenebilirdi ama kader bu şekilde tezcele etti. Ama şunu unutmayalım, yine Hz. Ebu büyüklüğüdür. İki yılda, as kardeşlerim, iki yılda bütün bu olayları ne yaptı? Bastırdı. Hepsini bitirdi. Hatta Hz. Ömer'in ona bir sözü var, ya bu zekat içinde insanların üzerine yürünür mü diye o da ne demiştir Hz. Ömer'e? Hz. Aleyhisselam'a verdikleri küçük bir oğlağı benden esirgerlerse onu almak için bile onların üzerine yürürüm. Burada Hazreti Ebubekir'in büyüklüğü şu arkadaşlar. Hazreti Ebubekir'in derdi oğlak değil. Hocam, de ne? devletin parası falan değil. Resulullah'ın yaptığını yapmak. Başka Allah Teala'nın farzını yerine getirmek. Başka. Başka. devletin sınırları içerisinde huzuru sağlamak. Evet. Şimdi buradaki de buradakiler bir şeyler vermiyorum. Ben kaldırdım isyan ettim. Biz artık sizi tanımıyoruz. Sonra bu etkileşim olacak. Hani birleşik kaplar mı neydi o matematikçi bir şey vardı hani bir şey birbirlerini etkiliyor, domin etkisi mi? diyorlar Et, ya onun bir şey. Dolayısıyla bunun önüne geçmesi gerekiyordu. Hz. Evet. Ebubekir çok büyük bir evet. insan. O açıdan da ben onun büyüklüğünü hakikaten takdir ediyorum. İki yılda arkadaşlar 2 yılda Hz. Ebubekir bütün bu problemleri o ceziretül Arap dediğimiz Arap Yaramadası'nın sükuneti erdiriyor. Liyakata çok önem veriyor Hz. Ebubekir çok ilginç bir şey söyleyeyim size mahkeme işlerinin başına kimi koyuyor kadılık görevini kimi getiriyor biliyorsunuz tahmin edersiniz kimi getirmiş olabilir Hazreti Ömer mi hocam Bravo. Ulan, yılda bir laf ettin güzel bir laf ettin <gülüyor> Yakup çünkü Hazreti Ebubekir'in esasında burada bir şey var Hazreti Ömer'e ataması ne kadar ilginç değil mi yani mahkeme işlerine sen bakacaksın diyor niye sert miyiz açtı biri Onla alakalı Allah'ın kulu ya. Değil mi? Ha. Adaletiyle yani Faruk çünkü. Eşitliği, gözeteceğini, Faruk güzel söyledi. Ondan daha iyi bir insan olmayacağını bildiği için evet. Hazreti Ömer asla esnemez. Hakikat, adalet doğruluk neyi gerektiriyor ise mutlaka o şekilde. Evet. Adil bir çizgisi bir olduğu için hocam. Arkadaşlar buradan şunu da anlayabiliriz. Esasında bir idarecinin güzelliği yanında çalıştırdığı ekiple ortaya çıkar. Değil mi? Sen ne kadar kendi başına güzel olursan ol. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ımızın da güzelliği orada. Hz. Ebubekir almış ya, yani, Hz. Ömer almış, hep güzel insanlar. Yani kabiliyetli ve aynı zamanda güzel, dürüst insanlar almak suretiyle devlet işlerini yürütmüştür Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi hadisler hususuna baktığımız zaman Hz. Ebubekir hadislere yaklaşımı, hadis rivayetlerinin korunması, ne yapılması gerektiği noktasında üç tane önemli adım attığını görüyoruz kıymetli arkadaşlar. Birincisi, eğer tereddüt ediyorsa Hz. Ebu Bekir, arkadaşlar bu dediğim çok önemli. Hadisi kendisini aktaran, Hz. Peygamberden hadis aktaran insanın o rivayeti sağlıklı bir şekilde aktarıp aktarmadığı hususunda tereddüdü oluyorsa yemin ettiriyor. Kim olursa olsun, kim olursa olsun tereddüdü varsa kesinlikle yemin ettiriyor. Muhtemelen de bu menketebi e hadisinin bedduanın o bedduanın şemsiyesi altına girmek istemediğinden dolayı. Bazen de birazdan zamanımız olursa söyleyeceğim, şahit istiyor mesela, tereddüt ettiği zaman. Burada aklınıza şu gelmesin, yani Hz. Ebu Bekir onun yalancılığından falan şüphe ediyor anlamında değil. Dört e, sahabinin hayatına bakın, dört halifenin hayatına bakın, şahit istediklerini görürsünüz ama hepsinde de hep şunu ettiklerini görürsünüz, emin olmak istiyorlar arkadaşlar. Onun yalan söylediğinden değil, zaten onlar şahit getirdikleri zaman özellikle Hz. Ömer'in ben seni yalancılıkla itham etmek için bunu yapmadım. Benim amacım, derdim, hakikaten sen bunu zihninde tuttun mu, sağlıklı bir şekilde bize aktardın mı, bunu teyit etmek için bu şekilde davrandım demiştir Hazreti Ömer. Hocam onların Ömer. dini meseleler verdiği ihtimamı da gösteriyor bu aslında. Yani bu iş oyuncak değil mesajı veriyorlar. Kesinlikle. Bir de Hazreti Ebubekir'in yapmış olduğu bir şey var arkadaşlar. Bu devlette hani bu isyanlar başlayıp huzursuzluk ortaya çıkınca bir karmaşa ortaya çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir bu karmaşa içerisinde insanların hadis fazla rivayet etmelerini engellemek istiyor. Burada çok büyük ufuk var. Bu karmaşa içerisinde düşünüle biliyor musunuz? Farklı milletler, kimlikler, kabileler, arkadaşlar, aşiretler, bunlar böyle karma karışık bir sistem olmuş, sistemsizlik olmuş. Daha doğrusu böyle bir ortamda. Yani devletin otoritesi zayıfladığı için Hz. Ebu Bekir hadis rivayeti hususunda biraz frene bastırıyor milleti. Frene bastırıyor ama tabii ki ibadetleri yaparken diğer yapılması gereken görevler yerine getirilmesi noktasında hadislere her zaman ihtiyaç var. Ama Hz. Ebu Bekir burada güzel bir sözü var. Diyor ki, insanlara diyor farklı hadisleri rivayet ediyorsunuz, ihtilafa düşmelerine sebebiyet vereceksiniz. Dolayısıyla teenniyle. Bir de o hadislerin arka planlarını görmeden duyduğun şeyi hemen aktarma demek istiyor. Hazreti Peygamber onu hangi bağlamda dedi? Onu göz önünde bulundurman lazım. Sen onu seni dinleyen insana o bağlamın aktarmadığın zaman o insanın kafasının karışmasına sebebiyet veriyorsun. Hocam bugün mesela evet. haberlerde de öyle oluyor. Bir haber çıkıyor. Her yerde farklı şekilde konuşuluyor mesela. Kesinlikle. Hocam. Ya bunlara baktığımız zaman aziz seyirciler sana Ömer Faruk söz vereceğim. Yani şunu odaklanırsak her zaman lütfen bunu yapalım. Genç kardeşlerimizin de bizi çok seyrettiğini biliyorum. Yani Hz. Peygamber olsun, dört halife olsun, onların yapmış oldukları eylemler ve söylemiş oldukları sözlerin arkasındaki o sosyolojik altyapıyı, gözettikleri psikolojiyi, neyi hedeflediklerini mutlaka yakalamaya çalışalım. Yani onu yakalarsak daha rahat ederiz. Yani şimdi mesela şöyle yapmayalım. Hazreti Peygamberden sonra Hazreti Ebubekirin hadis rivayeti hususunda titiz şey yaptı, titiz davranıda rivayetlere kısıtlama getirdi. Bitti. Noktayı koydun. Ama burada bize düşen şey ne? Niye Hazreti Ebubekir gibi bir insan, hikmet sahibi bir insan böyle bir yola girdi? Bunu anlarsan hem Hazreti Ebubekir olan muhabbetin artar, hem de oradan kendin için, zamanımız için çok ibretler çıkarma imkanınız olabilir. Evet. Ömer. Hocam aslında benim soracağımız soruyu siz sordunuz. Ama hani anlaşılması adına ben yineleyim. Şimdi Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in yanında Hazreti Ebu Bekir sürekli, sizin de başta söylediğiniz üzere yanındaydı sürekli, yol arkadaşı olmuş tabiri caizse. Peki Peygamber Efendimiz'in tabiri caizse yol arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir, hadis rivayeti hususunda biraz önce de siz de zikrettiniz. E, yemin ettiriyordu yeri geldiğinde, yeri geldiğinde farklı farklı yöntemler uyguluyordu. Yani hadis rivayeti nakli konusunda ihtiyatlı davranıyordu. Hani biz bunu nasıl yorumlayabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Diye. Şimdi burada Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar temel amacı Kur'an'ı ve hadisi muhafaza etmek. Hadisi ve Kur'an'ı muhafaza etmek. Çünkü Medine, hemen hemen bazı programlarda hep dile getiriyoruz. Medine çok göç alan bir şehir olduğu için özellikle Acem dediğimiz Arap olmayan etnik kimlikler, nüfuslar İslam'a girmeye başladıktan sonra bu insanlar da kendi kültürlerindeki, geleneklerindeki değerleri de taşımaya başlayınca orada hakikaten hassas olmak gerekir. Önceliği Kur'an'ın korunmasına vermiştir Hz. Ebu Bekir. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu karmaşa içerisinde otoritenin zayıflamış olduğu bu coğrafyada, bu ortamda arkadaşlar Kur'an, Allah muhafaza içerisinde başka şeyler karışmış olsaydı bunu bir araya getirmek hakikaten elbette ki, inna اِنَّا نَحْنَ زَلَّ inna وَاِنَّا لَهُ Elbette ama bu insan eliyle oluyor. Bunu unutmayalım. İnsan eliyle Kur'an-ı Kerim korunuyor. Allah insanı buna müvakkil kıldı, yani görevli olarak atadı. Bu Hazreti Ebükir oldu bir zaman, bir zaman geldi Hazreti Osman oldu. Olan biten şey budur. O yüzden Hazreti Ebükir Efendi'mizin bu çabasın arkasında ümmeti korumak, Kur'an'ı korumak, hadisi ve sünnet korumak çabasını yatmış olduğunu hepimiz biliyoruz, aziz kardeşlerim. Hocam ferasetine evet. dersin başında değinmiştiniz. Geçtiğimiz haftalarda uydurma faaliyetlerin Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra ortaya çıktığını yani başladığını söylemiştiniz. Hazreti Ebubekir döneminde de aslında buna benzer karışıklıkları Hazreti Ebubekir Efendimiz yine ferasetiyle görüp engellemiştir. Tabi Ömer Fark ben senin o sorunla ilgili bak bir şey diyeyim sana. Bizim bu temel hadis kitaplarında Hazreti Ebubekir'den gelen 142 tane rivayet var. Şimdi insanlar bunu bilmeyince zannediyorlar ki Hazreti Ebubekir kısıtlama getirdi. Ama öteki taraftan Hazreti Ebubekir işi sağlam almak, kontrol altında tutmak istedi. Bu bir gerçek, bunu inkar edemeyiz. Ama öteki taraftan bizim temel kitaplarda Hazreti Ebubekir'in kendisinin inşallah zaman kalası ondan birkaç örnek vermek istiyorum. Hazreti Ebubekir'in kendisinin Aleyhisselam'dan naklettiği 142 tane temel kaynaklardaki hadisler var. Bak ama bir şey var. Bunlar mesela Kutub'us Sitte gibi temel kaynaklarda yer alan hadisler. Biz diğer hadis mecmualarını, külliyeti külliyatı taradığımız zaman bu sayı artacaktır, sayı artacaktır. O yüzden Hazreti Özbekir Efendimiz için de, Hazreti Ömer için de ve diğerler için de hadis her zaman başlarının tacıdır. Bakın ben onun hadise ve sünnete vermiş olduğu değerle ilgili ben size birkaç tane örnek anlatmak istiyorum. Memun ve Mihran diye biri var arkadaşlar. Bu zat diyor ki Hazreti Özbekir e diyor bir dava geldiği zaman yöntemi şu diyor. Bu çok güzel. Hz. Ebu Bekir'in kendisine bir dava arz edildiği zaman yani davacıyla davalı geldiği zaman Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in yöntemi şuydu diyor. İlk önce diyor Allah'ın kitabına bakardı diyor. Allah'ın kitabına bakar. Allah'ın kitabında onunla ilgili bir hüküm varsa zaten otomatik olarak hükmü söyler. Ama Allah'ın kitabında bu mesele yoksa ne yapar? Sünnete bakar. Hz. Peygamber aleyhisselam bu meseleyle ilgili ne yaptı diye kendi zihnindeki bilgiye bakar. Bitmedi. Kendi zihninde buna şey, alakalı bir şey duyan var mı diye. Bir şey hatırlamıyorsa bu sefer etrafına sorardı Hazreti Ebu Bekir. Yani amaç ne burada Hz. Peygamberin buradaki uygulamasına muhalif olmayalım, yeni bir şey ortaya koymuş olmayalım diyerek bu şekilde ashab-ı Kirama sorardı Resullah'tan duymuş olduğunuz bir şey var mı diye. Mesela hatırlayın şöyle bir olay oluyor. Kabīs bin Zu'ayb diye bir biri anlatıyor bunu. Diyor ki bir Nine, Hz. Ebu Bekir'e geliyor. Bir Nine diyor ki, ben diyor mirastan ne kadar pay alacağım diyor. Nine, ben diyor seninle ilgili hiçbir şey bilemiyorum diyor. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Bir soralım diyor. Soruyor arkadaşlar, Muğra bin Şube sahabeden diyor ki, Hz. Peygamber Aleyhisselam Nine'ye mirastan altıda bir hisse vermiş. Altıda bir. Tereddüt ediyor Hz. Ebu Bekir. Diyor ki, senden başka bunu duyan var mı acaba? Başka şahitlik yapacak var mı diyor Muğire'ye? Soruyor. Muhammed bin Mesleme Lensar diye biri var, o ayağa kalkıyor. Diyor ki, ben de hatırlıyorum diyor. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamber aleyhisselamın uygulamasını hayata geçirerek neneye mirastan altıda bir hisse verileceğini söylüyor. Tamam mı? Bu da çok önemli. Bu iki örnek esasında bize 142 tane hadisin olduğunu söylememiz. Bu iki tane örnek bize Hz. Ebu Bekir'in, ki tabidir esasında benim bunu söylememe de gerek yok. Yani Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber hadisine çok değer veriyordu. Bunu söylememe gerek var mı? Buna gerek yok. Ama biz birkaç tane örnek zikretmiş olduk. Bunu ifade etmiş olduk. Evet. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bir güzel tarafı daha var. Kıymetli arkadaşlar. Hz. Ebu Bekir Efendimizin. Hani bir programımızda şöyle bir şey demiştik. Sabilerden bir kısmı Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın buyruğunu ne için söylediğini o ardındaki hikmeti yakalamaya gayret eden insanlardı. Bunun yanında da devlet başkanları demiştik. Devlet başkanları, üç sınıfı ayırmış, Üç gruba ayırmıştık. Devlet başkanları Hz Ebu Bekir ve diğer üç sahabi. Onlar Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın onu niye buyurduğunu göz önünde bulundurmak suretiyle devletin Ali menfaatını gözleterek Bazen Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine yeni yorum getirmişlerdir. Mesela Hz. Peygamber Aleyhisselam ''Men kale la ilahe illallah asana minni demahu'' ''Kim la ilahe illallah'' derse benden kanını korumuş olur. Ona dokunmaz. Ama Hz. Ebu Bekir ne yaptı? İsten olayları başlayınca, riddet olayları başlayınca adamlar Müslümanlıktan çıkmamış olmalarına rağmen ama ben zekat vermem dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz burada şunu yapmadı. Bak burada yine Hz. Ebu Bekir'in büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yani şöyle demedi. Ya bunlar zekat vermediler. Hiçbir problem yok. Bunlar kendi kafalarına göre yaşasınlar. İstiyan etmeye devam etsinler. Başkalarını da etkilesinler. Niye? Hz. Peygamber Aleyhisselam çünkü kim la ilahe illallah derse benden kendini korumuş olur. Böyle bir şey demedi. Hz. Ebubekir Bekir ne yaptı burada? Ne yaptı? Hocam. Ne yaptı? Gitti onlardan istedi vermedi daha sonra. Niye onların... ama yaptı onu sormaya çalışıyor. Hocam Niye? İslam ha. sadece tek bir hadiste tek bir ayetle yaşanılan ha. bir şey değil ki. Diğer tarafta evet. zekatın emredildiği ayetler var. Yani bir bütün olarak aslında burada bu soruyu soracak olan da veyahut da böyle bir yorum getirecek olan da Efendimiz böyle buyurmuş neden böyle yaptı diyecek adama verilecek cevap. Sadece bu hadis şerifi mi var ortada veyahut da başka bir ayet mi var? Bir bütün olarak İslam'ı ele almalıyız. Böyle bir hataya düşmemeliyiz. Milletin bütününü korumak Arkadaşlar, yapılan bütün çalışmalar bize şunu gösteriyor, Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer efendilerimiz zamanında peygamber adına hadis uydurulmadığını kesin olarak tespit etmiş durumdayız. Buna da bir bilgi daha vereyim, zamanımız oldukça daraldı. Şeyhan ne demek? Şeyhain veyahut da şeyhan, şeyhain. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e söyleniyor. Başka? Aziz seyirciler, burada özellikle bunu farklı. vurgulamak istiyorum. Sahabeden, Bahsedilirken Şeyh Hain, iki tane Şeyh, iki üstad dendiği zaman kastedilen Hazreti Özbekin, e, e, Hazreti, e, Hazreti, Hazreti, Hazreti Ömer. Ömeran Ömer da deniliyor değil mi hocam? İki Ömer. Ömeran da deniliyor. Bravo. Ama Emiran. Ne onu Ömer. Hazreti Ömer dersinde söylersin. İkinci <gülüyor> olarak hadis ilminde Şeyh Hain deniyor. Bu da Müslim. Buhari, bu buhari. Buhari. Buhari. Peki bu sorun cevabını bilebilecek misiniz? Hanefi fikirde Şeyh Hain, Hain deniliyor. Bu Yusuf. Evet. Aferin ya. Ama hatırlamıştım zaten. Cevap vereceğim, Göz vereceğim göze... siz konuşurken biz buradan Aynen. Sefa ile gözden göze irtibatta vallahi. Kamera inşallah sizi yakalamıştır bu kopya olayını. <gülüyor> evet. Kopya mı? Kopya değilmiş madem anlaşmışız hocam. hocam. <gülüyor> Benim de öyle bir şey soracağım nereden tahmin ettin yani? Hocam, hocam bildim. Hocam soru geldi, hadis vesiriz. geldi. E gelir yani. Bir daha o zaman tekrar edelim. Aziz seyirciler, sahabeden şeyhain dendiği zaman iki büyük üstad anlamında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer kastediliyor. Hadis alanda söylendiği zaman Şeyh Hayin, İmam Buhar Bukhari ve, Müslim. ve İmam Müslim kastediliyor. Annefi fıkhından kastedildiği zaman Şeyh Hayin ile İmam, İmam Ebu. Ebu Anife ile İmam, İmam Ebu Yusuf, Yusuf. bu kastedilmektedir. Bu da güzel oldu ya. Güzel oldu. Bunu tamamlamış olduk. Tamam arkadaşlar. Süremiz bitti. Tabii. Biz Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i bir programa sığdırmamız biraz zor. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bu programımızın gayet güzel geçtiğini ümit ederek ayrı sermayemiz olarak Rabbimiz katında kabul buyurulmasını niyaz ediyorum. Amin. İnşallah peygamber sevgimizin, Hazreti Ebubekir sevgimizin ve diğer sahabiler olan sevgimizin artmasına inşallah vesile olmuşuzdur. Amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın sevgili seyirciler.